Günaydın. Günaydın abi. Vallahi nasılsın? İyi misin? İyi. Yok nereye? Siz de mi oraya gidiyorsunuz? <gülüyor> oraya gidiyoruz. Bu fon denen eee <gülüyor> çok cazipta. Sevgili izleyiciler günaydın. Günaydın. Vallahi günaydın. Gün olmadan günaydın diyoruz size. Vallahi, çok... Saat O öğlen oldu. <gülüyor> günaydın diyoruz. Yoksa günaydın mı demeliydik? Oo. <gülüyor> Oo. Ay Oktay çok özür dileriz ya. Bir daha dile yani. Hakikaten. Hakikaten Hatta üzüldeyiz. bugün 5 dakikada bir özür dileyemem. Vallahi çok özür dileyemem. Bu ne demek? Bu ne terbi? Bu ne aymazlık ya? Bu, bu ne demek ya? Sevgili Nizim Kimsiniz ben? oğlum siz? Özür dileyerek başlayalım ve birbirimizi azarlayarak başlayalım. Lütfen. Bugün boyunca birbirimize kötü davranalım. Ve bu kötü davranışlarımız bize bir şey olsun. Ders olsun. Dilersen bu hatamızdan bir an önce dönelim ve... Ders çıkarmasını bilelim. Ders çıkarmasını bilelim Ayağım. ve gündemimize bakalım. Öncelikle şöyle bir gazetelere baktım. Zannediyorum Ali Kırca'da ben İngiltere'den dönünceye kadar sakallarını kesmeme kararı aldım. O da mı sakallı bebe olmuş? O da sakallı bebe olmuş. Ali Kırca senden önce mi bıraktı? Daha doğrusu senden önce mi başladı sakal bırakmaya yoksa senden sonra mı? Onu tam bilmiyorum tabii de. Aynı. Aynı senin sakallar gibi ya. Valla. Hatta biraz daha şey yoğun onunki. Ne biraz daha yoğun olamaz Oktay yani. Daha önce başlamış demek ki canım. He o açıdan. E, hayırlısı uğurlusu olsun bir açıklamada bulunmuş mu Oktay İngiltere'den dönünceye kadar bu sakallar kesilmeyecek falan yani diye. Büyük ihtimalle ben İngiltere'ye... Saçma sapan açıklamalarda bulunmuş. <gülüyor> ben İngiltere'ye gittiğim zaman yapacak diye bekliyorum ben o açıklamayı. Ben Çünkü de... anlamsız olur şimdi yaparsa. Ben aslında bir göz daha vermek için yapmıştım bunu. Çünkü sen hiç İngiltere'ye gitmeyecek olsaydın gene bırakmış olacaktım. Ben hani vize Alman'da falan yardımcı olsun diye düşünmüştüm. Ama galiba tereyağından akıl çeker gibi aldılar yani. Tabii canım. Beler bile... yapmayalım çünkü bu çocuk yani sakallarını bırakıyor. Yani en iyisi bu çocuğa vize vermek falan diye e, düşünürler demiştim. Öyle de belki de etkili... Çünkü vize, vizede sorun çıkmadı. Başka bir açıklaması olamaz. Bence de bunun başka bir açıklaması olamaz. Ya kadar... at, siz, siz bana teşekkür edin dua edin. Sana dua etmemiz lazım. Evet. Teşekkür ederim yeterli Şimdi, <gülüyor> Çünkü yani o kadar belge götürdük falan Onlarla bir şey olmaz Hiç yani. Olmaz ya o belgeyle ne oluyor kuru kuru bir belge götürmüşsün Yani Bir şey soracağım ya siz elçiliğe bir şey götürdünüz mü Ha <gülüyor> şey götürdük kuru baklava götürdük ya, o Nasıl önemli. bir şey götürdünüz mü ya? ya Eli boş gidilir mi elçiliğe ya Hani böyle bir ya siz de burada bütün gün çalışıyorsunuz Uğraşıyorsunuz Sizin de işiniz zor valla buyurun baklava Tatlı yiyip tatlı e, Bizim şu vize meselesi ne oldu bakalım sen hadi tabii, hadi ver ver gitsin. Sen vizili ortamlara eş için fire. Vizili ortamlarda ha. hiç bulunmadın. Hiç bulunmadığın için yani böyle şeyler, böyle elin dolu gitme falan filan diye bir şey yok. Yok mu ya? Yok abi. Yani. Öyle öyle bir şeyler yok. Ee, zaten Niye adım, diyorsun, adımız yok, da delememisiniz ki ya belki deneseniz daha şey olur. Ne? Daha ya gerçi olmuştu yani. <gülüyor> Oldu işte. Zaten adımız çıkmaya başladı ya İngiltere Büyükelçiliğinde biliyorsun. şey hırsızlık Oktay çok mantıklı ya şu an Ama bu İstanbul'da ya Ankara'da değil Hayır canım Ankara'da nasıl Ankara'da değil, tamam. ya bu İstanbul'da ne alakası Ankara'daki var Ankara'daki şey e, büyüketçilikte Oktay Altı Allah gün... kahretmesin ya Benden isteseydin de verseydim ya 6 gün geçmişsine rağmen herhangi bir e, sonuç Alınamamış bu araştırmayla ilgili 28 Ağustos'ta kilitli olan ...kasadan paralar çalınmış... ...ne kadar olduğu burada yazmıyordu... da bin Ben de, söyleyeyim 10 bin liralık nakit... ...50 bin liralık da Zinet ...ziynet Zinet Zinet eşyasının ne işi var elçilikte onu da bilmiyorum ya ama... Şey, ...o e ...elçilik çalışanlarından bir tanesi... ...evde bunlar çalını en güvenli yer elçilik diye düşünüp... E işte oraya ...onu getirmiş. da kasa değil zaten kilitli çekmeceye koymuş... ...ya ahşap kilitli çekmeceye konur mu akideş elçilikte olsa sonuçta orada da insan çalışıyor. Ne olmuş biliyor musun? Kamera kayıtlarında herhangi bir hırsıza dair falan hiçbir görüntü yok. Ondan sonra çok zaman... enteresan. Hırsız ya da hırsızların kör noktaları bildiklerini gösterdiğini belirtmiş polis. Aha. Yani e peki o kadar aralardan... kamera sistemi koyuyorsun niye kör nokta yaratıyorsun ya? İşte aralardan sızma yapmış abi. Demek ki bu kör yere... nokta dediğin küçücük bir yerse küçücük bir yer değil demek ki. Doğuna kadar efendim o odamız kör noktada kaldığı için orayı alamadık maalesef görüntülerde yok. Kasa zaten anahtarla açılmış. Kasa deme Oktay ya anahtar ya şey çekmece ya. Hayır ya kasa ya bildiğin kasa anahtarıyla açılmış zaten öyle bir şey yok da. Bizim ismimiz valla ben çok rahatsızım şey deniyor ya. O tarihten itibaren o tarihten bir süre önce bir Benim süre, süre sonrası sonra Oraya kimler başvuru yaptıysa kimlerin şeyleri geldiyse hepsi parmak izi alınacak ve araştırılacak demiş. Bir o... Yandım. Yani tam bizim. Vallahi arefemizde... yandım. Billahi yandı. İ i̇nşallah bir taş koymazlar. Hayır, bizi de yaktın yani. Arada bizi de yaktı nokta. Ya Oktay'ım hiç öyle şey olur mu ya? Senden şüphelenecek önce bana gelsin ya. Yani, yani öyle. gerekli. Gerekli bir çift lafım var. Onu da çok özel zamanlar için saklıyordum. O zamanlar geldikleri zaman direkt üzerine söyleyeceğim. Gerçi biz elçiliğe gitmedik bu arada. Ha. Da. İngiltere. Yüzü ben onu diyecektim için... zaten. Bir aracı firma var oraya gidiyorsun. Aracı L firmaya gittin efendim bu çocukların gittiğini görmüş Zaten her taraf kör nokta. İyi kalpli insanların olduğu bir araçlarına şey var. Araçlarına şirketim var. Oraya gidiyorsun orada şey yapıyorsun Biz görmedik bilmedik. Görmedik duymadık biliyoruz. Bilmiyoruz, Oktay Bey 3 maymunu oynuyordu. Ya öyle bir şey işte. Aa, iyi, yani bile şey zannetmiş olabilirler kötü niyetini arıyorlar canım sonuçta elçiliğin kasasına konmuşsa adam şey diye düşmüş olabilir. Aa bunlar bizim elçiliğin şey. Ben de tatile gidiyorum. Şu takılardan biraz takayım. Hmm, çok güzel. Biraz da nakit aldım mı? Hmm, e, geri, şimdi yerine geldi. Sonra geri getireceğim ya. ya Valla getireceğim bence diye. Bence yer değiştirme hadisesi yaşanmıştır ya. O kadar e, şey değil. Çünkü benim bildiğim kadarıyla elçiliklerde çalınma olmuyor. Yer değiştirme oluyor. O zaman Doğru. efendim daha temiz bir dünyada dileyle temiz reklam kampanyasını başlatıyoruz. Günay ay ay -dın dın dın dın. Bu arada benim sesim neden gelmiyor? Demin de böyle mi geliyordu yoksa? Yok Yo, her şey normaldi değil mi? Hayır hayır her bir şey normaldi. Bir an paniğe kapıldım ya. Sanki böyle kendi sesimi duymuyor gibiydim okula. Aa, aşkı Fefno başlıyormuş Zahir. Aşkı Fefno ne zaman başlıyor? Bugün. Hadi ya. Bu... Ne kadar çabuk ya dur daha okullar açılmadan Aşkı Fefno başlatılır mı ya? Aşkı Fefno. Daha üstünde bu adamlar sevişecekler şey yapacaklar bir sürü hikayeleri var ya. Vallahi Çim korkuyor. adamlar dedi. Çim adamlar. <gülüyor> Kıvanç Tatlıtuğ ve <tübe>, tayfası. <gülüyor> Çok güzel bir grup ismi Aa, O yapılmıştı ya doğru söylüyorsun Doğru o yapılmıştı değil bari de. Gazetelerde haber aradığına göre istersen Kıvanç e, Tatlıtuğ'un yeni sevgililer Falan diye haberler var herhalde Bu şey ee... Fantastik odur onlar ya hiç öyle şey değil Ne derdir ona ne, neymiş kimmiş? Bugün işte dizi başlıyor bölüm başlıyor. Veren saat miymiş? Yok başka bir ya. Ben Kim nasıl ince belli e, şey bir kızcağız mı? İnce belli zarifçe bir kızcağız. Hemen tamam canım biz de Kıvanç saatli tüm Tut şeyisini tutmayalım çetelesini. Ne bileyim ben ya işte biri televizyoncu diye söyleniyor bir de. Aa. Hmm. Aa. Ne oldu doktor? Çok özür dilerim böyle şey yaptığım için ama hadise 2010'da Beşik adına yarışabilir diyorlar Eurovision şarkı yarışmasında. Ben o a'yı oha oha oha diye değiştirmek istiyorum. Ya adisi e, gelecek kim BCK tehlikesi yok yapmaz. Sesle, Ablam yapmaz suyundan. öyle şey. Dici kodudur, rivayettir, yapılmaz. Bir o şeyin eğer Tarkan'ın gitmesi durumunda öyle bir şey yapacaklar diye söyleniyor Oktay. Nasıl Tarkan mı gidecek bir soru biz ona? için Tarkan'la görüşülüyor ya biliyorsun. Ha, evet doğru bir şey o tip, o tip şeyler var. Ben sana biraz e, adam gibi şey vereyim. Yani. Biraz hocam. bilgi vereyim. Biraz Buyurun. bir insan olduğumuzu hatırlayalım. Sağda faydalı bir takım kötü davranışlar var. Bunları sıralayacağım ve gerçekten hoşunuza gidecek. Kıskan Bugüne karşılık. kadar. <gülüyor> hasislik, kız Evet. Hırs, hırs, değil mi? Ve açlık, ve açlık. Bu şeyler. Açlık dediğin, ne açlığı? Göz açlığı. Ha. Ha, ben de evet. Ve biriki pislik. Ve pislik. Şimdi e, Amerika'daki araştırmacılar kötü davranışların e, aslında sağla faydalı olduğunu ortaya çıkardı. Mesela sinirlenmek sinirlenme Aman çok şey olur falan diyorlar ya insan. Aman tansiyonu yükseldi diye. Tansiyon da iyi geliyor be. Sinirlendiği zaman tansiyonu şahane oluyor. Mesela hipotansiyon, e, yüksek hipertansiyon, efendime söyleyeyim. Tansiyon e, rahatsızlıkları her türlü, benim bildiğim başka bir tansiyon rahatsızlığı yok. Her türlü tansiyon rahatsızlığında. E, Üçük tansiyonu yükseldiği, yüksek tansiyonu düşür. Normale mi? getiriyor canım öyle tuzlu ayranla falan uğraşmana gerek yok. Sinir Hapını edeceksin alla. yeter. Bir sinir, lak. Üç saniye sonra tansiyon normal olması gereken seviyesinde. Atıyorum küfretmek. Küfür ettiğin zaman ne diyor? Aa çok ayıp, çok çok ayıp iyi ya. Iyi. Nefmel, hiç yakışık. senin adını hiç yakışıyor hiç ama içmedi. Hiç yakışmadı diyorsunuz ama e, küfür etmekse acıyı hafifletiyor. Mesela bir dizini şey vurdun, sefae vurdun, o kemiği ama tamir olur. Anavatan, anavatan dersin. Orada biraz. Yayın da için tabii böyle. E, sefae saydırırsın ya. Evet. Nasıl var ya? En güzel ağrı kesici almaktan daha güzel. Zaten o otomatik bünyenin verdiği bir şey. Bayılmak gibi bir şey. Tabii küfür. Otomatik acıyı hafifletmek için. Mesela ben seni e, şöyle ağzına bir tane tokat indirdim. Tamam durduk kere. Ne oldu? Ben sana bir tavurlu bakarım ilk başta. Bir tavırlı bakarsın? Evet ne yapıyorsun diye bir bakarım. Ee, ne demek? anlamaya çalışıyorum falan. Anlamaya çalışıyorum ilk başta. Hemen tepki vermem falan. 10 küsür sene sonra yaptığın hareket bu mu olacak Oktay? O, bana öyle bir hareket yapan kim olursa olsun ilk başta küfürü yer arkadaş. Vücudun verdiği direkt bir tepki bu. Bayılma gibi Oktay. ...lak diye bayılırsın ya mesela... ...şey yerine gelsin diye bir vücut kendine gelsin diye... Heh. ...vücudun verdiği bir tepkidir sonuçta... Heh. ...aynı şekilde ya. ...küfür ettiğin zaman da acın hafifliyor... ...bu da aklınızda olsun... ...tembellik ömür uzatıyor... Ee, ...o zaman küfürün ağır kesici etkisi mi var ya? Tabii mesela ağır küfürde mesela... ...şey... Ay, ay, ...tamamen yüksek doğduğun yani onun dereceleri var... ...mesela insan sinir salak şey mesela bu tabii çok salak adı. mesela bu mesela çok bu... küçücük bir şey örnek evet. veriyorum bu nedir bu e, marka vermek şeydi e, Verme. mesela bu ve <gülüyor> eli böyle şey oluyor ya evet. ateşimiz yükseldiğinde onu eli tır orumuza bura evet. marka değil mi o yüzden yani. bazılarınız salak demesi mesela salak hiç yakışmadığı için hiç kullanmaz çünkü bazıların alerjisi vardır bazıların alerji vardır mesela. vesaire mesela e, salak demek aynı zamanda kanı sulandırıyor diye biliyorum ben doğru mu onu söylüyorsun tabi tabii, tabii tabii tabii tabii. Konu sulandırıyor. Veya dedin ki... senin ben var ya... Ford. Ford etkisi denir bu. Tamam şimdi Küfürde bu nedir? Ford. Ben oralara kendim otomatik çünkü... ...yayınımızda böyle bir geciktirici var. Ee, bir herhangi bir küfür duyduğu zaman... ...kendine göre otomatik olarak... ...biblendirerek veriyor. Çok Bizim kafalarımızda takıldı bu ama. Yani yayın... E, ...mixerimizde Biz takılmıyor. söyleyemiyoruz ya yani, evet. Bizim yani yayındayken biz... Yani ...istesek de mesela küfür edemiyoruz. O da çok güzel bir şey tabii yani. Mesela, olduğun... bu mesela bu ağır bir şey. Hı. Mesela bir örnek vereyim mesela. Gene ee, marka veremiyoruz. Çok yine güzel mi? bir şey bulmuştum ya. Yine iki dakika önce olduğu gibi şimdi de marka veremiyoruz. Gene marka veremiyoruz değil mi? Çünkü herkes gidip hücum edecek. Eczaneleri o ağır kesicilerden bize verin diye. Yani, yani ağrı kesici ortada küfürü. Tabi tabi. Tembelliğin ömür uzattığı da e, sabitlendi. E, Ağrısızın yoksa? Tabi tabi. Sani. <gülüyor> Ağrısızın yoksa? Ağrısızın yoksa. Durduk yok. yere küfretince. Durduk yere nasıl ağrı kesici almamamız gerekiyorsa, durduk yere eee. de küfretmememiz gerektiğini. O zaman şu sonucu çıkarabiliriz. Hakimlerimiz söylüyor. Yani küfrü de her yerde kullanmamamız lazım anladığım kadarıyla. Nasıl her yerde? Yani. Çünkü etkizine... ağrı kesiciyi kullanabildiğin her yerde. Hayır, onu söylemiyorum. Yani çok yoğun kullanmamalısın ki e, etkisini kullandığın tabii, zaman göstersin. Vücuttır, şey sağlamasın bağışıklık, bağışıklık sağlamasın. sağlamasın. Böyle ama bunu daha önce de kullanmıştım, ama bunu daha önce de yapmıştım. Demeksin vücut. Sen küfrü ettiğin an etkisini birinci dakikada göstersin. O evet. yüzden e, demek ki düşünerek kullanacağız bundan sonra. Öyle olduk olmadık yerde e, şey yapmayacaksın. Mesela shit Stres dediğin şey nedir? Stres, çağımızın hastalığı. Stres. Eskiden böyle bir yavan laf art ya. Çağımız. Çağımızın hastalığı. Stres. Abicim ondan sonra domuz gribi çıktı. Ondan sonra kuş gribi çıktı. Efendime söyleyeyim. Türlü türlü şeyler çıktı. Çağımızın hastalığı. Stres. Alt sıralara doğru ilerlerken stresin bir güzelliği daha çıktı. Ee, pozitif düşünmeyi sağlıyor ve hafızayı güçlendiriyor. Hafızayı güçlendiriyor dediğim. Bugün İngilizce öğreniyorsunuz. Mesela Duncan. Ne demek dançın? Zindan. Hemen gözünüzün önüne gelecek? Zindan da ee, ee, mahkumların parmaklıklara dan vurması ile ortaya çıkan ve, dan ve çın, çın sesi. sesleri. Mesela... Ee, poster iti nedir Posteriti Gelecek nesil değil mi Oktay? Evet gelecek nedir nesil. Nedir poster iti? gelecek nesil onu nasıl aklımızda tutacağız? Şöyle aklımızda tutarız. Mesela bir ilanda. He. Sokakta giderken bir ilanda. Bir punkçu işte, genç. Punkçu bir genç. Evet. Küpeli feran. Evet. Dövmeli. Ve bakıyorsun ve e, poster iti bu yahu diyorsun. Bundan gelecek nesil falan olmaz. Olsa olsa bu posteriti diyorsun. Mesela poster e, revenue. Revenue nedir? Revenue? E, revani neydi ya var onu hatırlamıyorum. E, revenue Revani. Ay onu hatırlayamadım falan. Revani, yani... Revani. Ha tamam, onu sen anlat ya şey yapıyorum ben. Yani sen anlat. E, rev... hatırlayamadım onu. Ben de hatırlayamadım. Hatırlamadım. Revani miydi? Evet. Revanidan Revan. eee Revan. Ha, revani satan bir adam. adam. Revani satan bir adam. Re e, geçim sağlayan. Nedir Revenue? Geçimini sağlayan kar, Ondan sonra mesela morsel. Nedir Mo morsel? <gülüyor> Mor bir sel geliyor. Mor bir sel geliyor. Her tarafı şey yapıyor. Felaket yani. Lokma yani. yani bir lokma ekmeğe muhtaç oluyor insan. Evet. Şimdi burada tabii ki bu sistem tabii. tamamen out. Aus. Bunun yerine ne geliyor? Bunun yerine... In. <gülüyor> pozitif düşünmeyi ve hafızayı güçlendirmeyi sağlayan... Stres. Orada şey... Neydi ya? Morsel neydi abi? Abi çok fena ya. Çok stres hafızayı, hafızayı mı güçlendiriyor? Stres hafızayı güçlendiriyor. Hiç alakası yok ya. Sayına e böyle sık çaldığım için hiç kusura bakmayın sevgili dinleyiciler ama yapmam gerekiyordu yapmam gerekeni de yapmam gereken zamanda yaptığım için çok özür diliyorum maalesef böyle oktay ee, işte bu takım kötü alışkanlıkların tabii ki her şey hayata negatif yönden baktığımızda biraz da pozitif yön ya yani. biraz da pozitif diyorum ben. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Gerçekten ayağımıza kadar getirdiğiniz sağlık e, dünyasında... Sağlık karnesi diye yeni bir şey e, bu bizim... Sağlık karnesi diye bir köşe mi Evet, bana? sağlık karnesi. Evet sevgili dinleyiciler, sağlık karnesinde haftaya yine bambaşka önemli konularda sizlerle beraber oluncaya dek esen kalın. E, güzel bir şarkıyla beda etsek mesela... Bu saatimizi sonra tekrar buluşacağız sevgili dinleyiciler. E, parça mı kalmadı? E, parçamız kalmadı hocam. Hocam parça kalmadı. Evet. Gir gir gir. Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Hey gidin Simon Leibon'u be Ne güzel söyledi Şimdi Oktay'cım Yaz sezonunun sonuna doğru çok önemli Bültenlerimizle tekrar karşınızdayız Demek zorundayım dinleyicilerimize Alarma vermek istiyorum Alarma, alarma, alarma Halıda sapık var ee, şimdi e, lütfen halı. öncelikle... E, halıda sapık o halıda ekmek kırıntısı olabilir. İçine kaynamış. Halıda benim halımda... Cam kırığı olabilir yine bak içine kaynamış. Kahve lekesi olabilir. Kahve lekesi olabilir leke Ben benim ha? halımda olanları söyleyeyim mi? Söyledim. Karınca olabilir. Ee, örümcek olabilir. Benim tam bir haşarat şeyi haline geldi ya. Böyle ne derler ona. Halıyı senin, çok seviyorlar yani. Senin halın bir de şey ya... E, e, yıkı, yüksek, daak, daak... Kılları şey ya kaliteli ya Fahir... Kalit Ondan herhalde e hayvanlar için yaşanabilecek en lüks ortamlardan bir tanesi. Halıda, kılda kaliteden kaçınmayacaksın arkadaş. Vereceksin biraz daha fazlasını, daha kıllısını alacaksın. Bir de çok uzağa gitmesine gerek yok halının. Şeman, haşeratın eğer soğuk hava olduğu zaman içeri girecek alın içine girecek. Yok hava güzel ama biraz hava alayım falan filan deyince dışarı çıkacak. Çimlerin arasında takılıyor. Ne kadar güzel. Ee, ben tekrar halı konusuna dönmek istiyorum. Ee, halıda sapık var sevgili Kuru temizlemiciler odası başkanı Emin Metekip açıklıyor. Korsan olarak çalışan halıcıların e, ucuz temizleme yapma vaadiyle insanların evlerine kadar gelip insanları taciz ettikleri ortaya çıktı. İnsanları dediğin kadınları başta olmak üzere. Başta yoksa... kadınları olmak üzere. Artık kime denk? Yani orada yapacak bir şey yok adam çünkü e, tacizin hastası olmuş. E, Allah Allah bu tip adamlar yüzünden temizlik şeyleri filan alıcılar. Halal geliyor yani. Halel geliyor yani birkaç tane duygusal ve e, şey olan halıcılar var biliyorsunuz. Ee, o değil canım o. Onlar değil hayır onlar hani markalaşmış bu konuda bütün yıllarını emeklerini ve tecrübelerini bu konuya akıtmışlar. Ama maalesef işte 1-2 değil baya bir korsan halıcı. Ee, İyi günler hocam. İyi günler. Çünkü ee, tam galiba şey halı temizleme sezonu çünkü ben birkaç yerde gördüm böyle yıkanmış yıkanmış halıları asmışlar. Yani ev, halı yıkama diye bir şey herhalde eskiden vardı şimdi böyle çok rastladığım bir şey değil ama. Şimdi de var canım. Evde. Oktay siz halı yıkatmıştınız değil mi? Biz halı yıkattık bir kere Herhangi bir tacize uğradınız mı Oktay? Yok uğramadık Sadece bize şey demişti Çocuk düşünün bence diye ısrarcı olmuştu halı yıkamaya Demek gelen Demek ki adı... kalabalık görünce şey kendine güvenemedi ve şey dedi yani Bari bunlar mız olsun bari. bari bunlar birbirlerini taciz etsinler Sıkarı kocaydınız değil mi? Çocuk yapın çocuk. Eee çocuk yapmak için ne yapacaktı? Gel bak falan diye sana şey yapmadın mı? Evet bu kadar doğrudan direkt bele, açan. Böyle böyle böyle. Konuyu bu kadar direkt açan. Ben bir... Adam gördüm hayatımda ilk defa. Hizmet sektöründe de evini, evimizi bir şey için aldığımız adam böyle konuyu direkt açtı ya. Sen ona evini açıyorsun, hizmet sektörünü açıyorsun. Adam da fikirlerini açıyor. O da sana fikirlerini açıyor. İşte hayat bu kadar güzel bir şey yok ya Lütfen halılarınızı şey yapın artık nasıl diyeyim halılarınızı şapın şey derken e, halınıza dikkat edin. Öyle demek ki şey yapacaksın ya çok sık kirletmeyeceksin. Sonuçta böyle bir durum var ortada. Kirleniyor bu konu temizlenene hay. kadar... Nasıl kirleniyor? Kirleniyor mecbur bak. Biz yani büyük ihtimalle seninki de çok kirlidir şu anda. Benimkisi yılların kirini taşıyor. Yılların Leş. Yani Leş değil aslında. Temiz de. Kahve lekeleri. Öyle görünüyor da bir temizlettiğin zaman fark fark şey yapıyorsun. Bembeze oluyor ya. Bembeze oluyor. Evet, ben bak nasıl rengi değişti. Bak burası temizleneler alır. İki maçıldı. Ee, halıcılar kuru temizlemeciler odası başkanı Eminnet ekibin uyarılarını Nasıl anlayacakmışız peki ya sapık olup olmadığını? Önce girerken ortaya bir şey yapacaksın Oktay. Ee, şimdi... Mesela bir damacana. Boş damacana, Boş damacana koyacaksın işte. Her damacana damacana şişesine bakıyorsa böyle gözünü alamıyorsa seninle konuşurken falan tamam diyeceğim teşekkür edeceğim. Veya şey yapacaksın ortaya fallık objeler koyacaksın. Mesela fallık objelerden herhalde sapık Etkilenir. Etkilenir mi? Farlık objeden. Nasıl bir sapık Sıradan insan etkilenirken bir sapığın etkilenmemesi mümkün değil. Zaten... Sıradan insan fallık objeden mi etkiyor? Bambaşka yerlere getirmeyi falan şimdi ya. Yani iyi kötü etkilenir Oktay. Sen mesela şey yaparsın. Yani sapık olduğunu anlamak için mesela erotik bir film koyacaksın. Mesela... Efendim, bunlar her şey. Ha, sapık olup olmadığını anlayacağım diye ben adamı yiyecekti. Şey mi yapacağım? Ve... Şekme mi getireceğim ya? <gülüyor> Ana, bu benden de sapık. Oo. Oh, biz burayı temizleriz abi. Sen hiç kafanı yorma falan. Ne iş şu kıyafetlerini giyeceksin? Tabii ki boş damacanalar tane... Evin değişik, yer. mesela böyle. Benim bir tane şey var, elbisesi var. He. Onu bir damacanaya giydirsen onu bir köşeye koy. Ve güzel, şık. Damacana diye ben kendim giysem onu. Onu sen ne diye. de damacana. Ben öyle karşılayayım hanım. <gülüyor> Buyurun, biz çağırmıştık sizi diye. Hoş geldiniz. Nnnn. Çok güzel bir müzik. Ama tabii ki <gülüyor> E tabii ki yani öyle tabii bir şey ki. var. O da bir vazgeçilmez var. Yani nasıl anlayacağımı söylemek bir şey söylemiyorum çünkü çok özür dilerim ama ben bir endişelendim. Çünkü nasıl anlayacağınızı söyleyeyim? E Sapığın sapık olduğunu. E şimdi mesela, Ankara'da değil mi? Bir de bu tehlike. Ankara'da Ankara'da. Şimdi sen içeri gittin tamam mı? Adamı ya da işte adam adamı veya adamları yalnız bırakıyorsun. Döndüğü zaman mesela böyle gizli bir şeyle bakıyorsun bir göz ucuyla veya şeyle. Eee Damacana'ya bakın. Damacana'ya bakma Damacana canım. değil, damacana yok. Ya i̇çeride bak hareketlerini kontrol et. Böyle halının üstünde debeleniyorsa bir baktı mesela adam e, halının üstünde yuvarlanıyor böyle sırtını falan sürüyor. Üstünü başını çıkarmış. Tabii ki bunlar da şey değil yani illaki sapık olduğunun göstergesi değil. Adam mesela sırtı kaşınmıştır. O esnada e, dolayısıyla da sana da kaşıtamayacağı için bazısı mesela bana kaşınır. kaşıtsa daha, bir işte daha net sapık olacak. Sırtını daha sapık olacak. Ya e, e, apartman da kaşısın canım. Trabzanlara sürtülsün. Trabzanlara da sonra yani. halına da sürtebilir. E, yani bu tamamen e, biraz şey tecrübe yani bu hareketleri takip edeceksiniz. Lütfen biraz daha kontrollü olun halılarınızı yıkatırken. Ee, bu ara böyle bir durum var. Ee, Sadece halı... bu sezon diyorum ben halılar biraz kirli kalsın diyorum ben. Sen ne diyorsun nokta? Halıyı yıkatmam üzerinde. Bence de kirli kalsın ya. Bu tip şeyleri çektiğimde halılarımız Hı, kirli kalsın ha. Yani Allah Allah ya. Ruhumuzu kirleteceğimize çok affedersiniz. Ee, halılarımız kirli kalır. Ne kadar güzel. Vallahi çok güzel bir haber verdin. Gerçekten dikkatli olmalıyım. Çünkü biz bütün naif duygularımızla bir işe girişiyoruz. İşte naif derken yani halılarımız temiz olsun bilmem ne falan filan Temizlik falan duygusu ve bu duyguların işin, en naifidir. Bu işin para, yani parasını da verelim güzel yapsın, titiz yapsın falan. Bu işi profesyonellere bırakalım diye. Sonra bambaşka bir dünyaya giriyoruz. O yüzden e, gerekli uyarıları yaptığın için ben sana çok teşekkür ediyorum Fahir ve bu bir kilo lokumu bu haberi verdiğin için sana armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim Bu lokumu ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Hiç yeme ama. Saklayacağım dedim zaten ya. Tamam. O. Ee, şimdi eylemi CIA tarafından olabilecek suikast yöntemleri içinde gösterilen bir e, vatandaş vardı. Ee, Ahmet Çakmak. Hatırlıyor musun kim olduğunu? Hayır biraz tarif edersen. Çakmak. Ee, Ama çakmak çakmak gösterin tam 12'den vurdu. Evet Fahir. Saçlarını hayır, geriye at Fahir. Ee, i̇yi. Oktay sen ne güzel ya. Bak sen ne güzel anlaşıyoruz ya. Be, yani çok güzel bence yerinde oluyor. Ne, yerinde tam yeri tam zamanı. Ah <gülüyor> çakmak. Bülent Tecevit'e yazar kasa atan vatandaştı. Ha evet. CIA'ya da uyarmıştı. Bu da bir suikast yöntemi olabilir diye. Yazar kasa atmak mı? Evet. Onun evet. içine çünkü şey koyabilirler. 4 Nisan 2001. 8 seneyi geçmiş. Vay be daha dün gibi ha. Gözümün önünde o kasanın havada uçuşu hala gözümün önünde. Ticaret Gece artırmış. kabuslarla uyanırım hep hala. Ahmet sen niye kabuslarla oynuyorsun? Yazar kasa böyle uçuyormuş da Onu böyle yere pat diye onun bir tane o toplam tuşu var. Lak diye benim gözümü o oh, diye bu gözüm şeye bak ya. Çıkmış ondan sonra zehre porna basmışsa. Oradan tık, şey oluyor ya. Senin, tık, bu gözün çıkan gözün içinden zehre porna giriyor. bir de uzun muz zehre O kasanın açılan lung şlang şlang şeyse bir ağzıma açtı. Lak oh, diye ağzıma giriyor. Oh, diye vurdu beni. Hep bu tür rüyalar gördüm ben. Yani Hep. neyse ki kurtardın tam derken yine ben günlüğüne gittim. Genel nokta ve Yani yapacak bir şey yok. Benim profesyonel bir yardım almam lazım. Profesyonel bir yardım alman lazım. Ahmet Çakmak e, da öyle yapmış. Ve Etimüslu Belediyesi'nde artık e, temizlik görevlisi olarak çalışıyor kendisi. Birkaç kere ticarete atılmış. Hmm. Anladığım kadarıyla yazar kasayı. Bu kadar. <gülüyor> kırdığı için. <gülüyor> kırdığı için. Ya evladım ne yapayım. Ya ben de bu hastalık ya. Hastalık. Sinirlenince gidiyorum kırıyorum yazar kasayı yalnız e, bir soru sormuşlar Ahmet Bey'e Ahmet Bey demişler ya temizlemek mi kolay atmak mı zor ne diyorsun ya bırakacağım demiş ya bırak ya demiş <gülüyor> soruyu bir kere daha düzgün etkileyici sorarsanız cevap veririm demiş Ahmet Bey ee, yani Ahmet Bey de açılım falan demiş ya ya bu açılım lafını artık bir e, yataklanması mı lazım ya ne bileyim ya bir son ya hayır benim... ben, ya, bir insan hayatta ne kadar bu lafı duyabilir ki ya ben kendi adımı bu kadar çok duymadım ya. Yani açılım lafı tamam kullanılsın. Mesela işte demokratik açılım, bilmem falan filan tamam. Bunlar şeyde kullanır siyaseti kullanacak ama orada kalsın. Yani ben otobüse bindim otobüs açılımı falan diye böyle konuşanlar var ya. bir derginin tanıtım reklamında duydum ben. Bilmem ne açılımı diyor. Ne Abi herkes ister. özeniyor, imreniyor. Kullanmak istiyorsun sen de. Herkes kullanırken sen kullanamadığın zaman bir eksiklik hissediyorsun. Bak ne demiş mesela nerede kullanmış? Gerçi bilmiyorum Ahmet Bey'in e, söyledikleri ama örnekler. Ben o zaman bugün ders olsun diye bütün haberleri şey olarak vereyim mi ben? Hayır ver. sapık açılımı. Ama verme ya zaten sıkıldık falan. Değil mi? İyi verme vallahi. hani acaba böyle herkesi bir nefret ettireyim şey yapayım o kıvama gelsinler ondan sonra mı? Yok yok bence biz yeterli gerekli şeyi yaptık. Gerekli uyarılarda bulunduk. Aha da tamam o zaman çok güzel olduğuna göre ee, bir müsaade isteyelim Oktay. Tamam. Müsaade sizin diyorum ben. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. günay ay ay ay ne güzel söylüyordu ya. Valla yüreğime işledi ya. Coşkulu coşkulu söylüyordu vallahi Hayır ben sana teşekkür etmek istiyorum. İşte yüreğine sağlık. Coşkulu coşkulu coşkulu ne diyorum ben de. Hı hı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya ben şey az önce bir haber okudum da bu... Iı... Kuru 55 milyon dolarlık bir butik otel var biliyorsunuz. Kuruçeşme'de 55 milyon dolarlık çanta bulunmuş biraz <gülüyor> anladım. Ahu Aysal otelin sahibisi. Ben ee... yani şu George Clooney'i getire... getirmeyi düşüren <gülüyor> kadını. yazmış George Clooney'de. Niye günlerdir gazetelerde bu kadın ya? E, vallahi ne bileyim, tanıdım kim var kim yok, aklımda varsa hepsini oraya toplamaya çalışıyormuş. E, Clinton'ımı 4 telefonla ulaşayım ben George Clinton Vallahi 4 gözle bekliyormuş. E, zarfın içine bir de fotoğrafımı koydum. Fotoğrafta ikimizin resimlerini fotomantajla birleştirdim. <Gülüyor> Umarım etkilenir ve gelir demiş. Ayy. İlerlemiş yaşına rağmen gerçekten... ilerlemiş özgüveni... Hükümet, bile... hükümet gibi kadın. <Gülüyor> yani... <gülüyor> Kadulet gibi kadın ayrıca İlerlemiş yaşına rağmen e, e, şaşırtan özgüveniyle hanımefendiyi tebrik ediyoruz bir gerçekten Bir kez daha tebrik ediyoruz Bu arada ha, bunları falan söyledik ama esas sebep nereye gelecek e, Kadınlara gelecek Kadınlar neden Aldatan kadınlar daha fazla olduğu ortaya çıktı e, İspatlandı İngiltere'de 3000 yetişkinin katıldığı bir ankette Kadınların erkeklerden daha fazla aldattığını ortaya çıkardı Ankete katılan her 4 kadından Hayır düzeltiyorum her 10 kadından, yanlış duymadınız, her 10 kadından 4'ü e, sevgilisini ve veya eşini aldattığını itiraf etti. E, bu oran erkeklerde sadece 10'da 3. Yani %30. Ya Kadınlardan %40 mı? %40. %40. E, kazayla, tamam. e, kadınlar şey diyorlarmış, kadayla aldatır, oldu. Ha. Bir kaza oldu. <gülüyor> Hayatın ne oldu böyle suratını büyümüştün? Hayatın bir kaza oldu. Nasıl bir şey, bir şey var ya Bir kaza oldu. Hayatım, bu bu arkadaşlar... hayatım bu adam kim bu şeyde yeter bu zincir Nebi... arkadaşlar kim ne kaza ile oldu yolda kaza ile <gülüyor> arabalar çarpıştı sonra rapor <gülüyor> tutuyoruz. <gülüyor> niye burada tutuyorsunuz raporu keşke söyle. burada tutalım dediler <gülüyor> bir de... tutmamız lazım <gülüyor> yani öyle bir tutayım zaman... tutayım ne olur tutayım itersen sonra da sen tut kaza raporunu bir çift lafım olacak o zaman gidince bana Oğlum. İngiltere'ye mi? Abiciğim dikkat et Çık, vallahi İngiltere'ye gidiyorsunuz ben sizde e, endişelendim. Aman Oktay. Güzel bir Aman şey. Beraber dönün diyorsun Beraber yani. gittiniz beraber dönün. Tamam bu uyarılarını Çünkü İngiltere aldım. farklı ortam Oktay. <Gülüyor> yaparlar ablam yaparlar. Hiç adamın gözünün yaşına bakmazlar. Ondan sonra ahlarla vahlarla ömrümüzü geçirmeyelim. Bir programın daha sonuna geldik de dönmeyelim. Ha, şimdi eee Misal Bu arada bir... kadınlar e, üniformalı erkekleri ve e, otorite sahibi erkekleri çekici buluyorlar. Üniformalı ve otorite sahibi. Hmm, kim olabilir, kim olabilir, kim olabilir, kim olabilir? Hmm, evet. Değil mi? Biraz da anlatayım mı? <gülüyor> Cem Karabay. Dalgıt Cem Karabay yarın saat 19.31'e kadar suda kalırsa... 121 saatlik yine dünya rekorunu kırılacak. Kranza. Ee, şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Daha önce de konuşmuştuk. Onu dünyanın... nereden izleyebiliyoruz? Canlı yayınlanıyordu internet üstünden bildiğim kadarıyla. Hmm, onu bilmiyorum. Ama şeyde İstanbul'da bir alışveriş merkezinin otoparkında kendisi için özel olarak bir havuz hazırlanmış. Hı -hı. Onun için de takılıyor şu anda Cem Bey kendisi. Dört günü geride bırakmış. Ee, eğer yarın 19.31'e kadar kalırsa suyun altında dünyanın en uzun süre su altında kalan insanın unvanını alacakmış. Hiç çıkmadan tabii ki. Şimdi bir takım sorular sormuştuk yani biz bu konudan bahsederken. Bunun kime ne faydası var diye. Yani evet onu da sormuştuk. O soruya cevap gelmedi ama işte ne bileyim bu şey ihtiyacını nasıl gideriyor? Kabahat ihtiyacı. Kabahat ihtiyacı nasıl gidiyor? Nasıl yemek yiyor? Benim nasıl korunu e, Yemek yemesini falan ben gördüm orada muz yiyordu, şey içiyordu falan böyle sıvılar alıyordu da şey dedi o kabartlarla ilgili çok güzel zihni sinir projelerimde ben çözdüm bu sorunu falan diyordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Tutma mı yani? Zihni sinir projesi dediği tutma mı? Ya tutma kendini tutma tabii ki onu ondan kastediyorum ama onu... içi kakılır yani, ya. Vallahi içi kakılır. Na, bu yazıyor mu nasıl yaptı? Yazıyor. Anlatsın Kullanat olarak tasarlanan astronot beziyle gideriyormuş. Buyur. Kullanat olarak tasarlanan astronot beziyle gideriyor. Kullan yıka diye kın bir <gülüyor> yakın. Ya öyle kullanat zaten yani bebek bezleri de kullanat. Benim aklıma gelen her Astrono şey bu. Astronot bezi abi bu bebek bezi değil. Astronotlar altlarında mı yapıyorlarmış abi Mars'a evet. gönderdiğin ara? Evet. Uzay ne? istasyonunda bir tek tuvalet var. O yüzden böyle şey leş gibi kokuyor o mekiklerin Çok içi. Çok özür dilerim de hayır. abuk subuk zamanlarda bozulsun mu zırt Ne? Uzay istasyonundaki tuvalet zırtbırt bozuluyor hatırl. Affedersin onları nereye atıyorlar sonra o bezleri? Uzaya. Uzaya tıkanmış, uzay tıkanmış o bebek ve şey kullanan kullanat bezlerinden. Affedersin. <gülüyor> su borusu yapmışlar bir tane uzaya. Evet. Onun içine tıkıyorlarmış. Tıkanza. Tırtık <gülüyor> orayı edig. Onlar ne oluyor ya uzayda? Hakikaten takılıyorlar değil mi? Uzayda organik ya. Onları yiyor, balıklar Ondan yiyor. Ondan sonra bir gezegende bulunacak o. O bez la, ve bezin izinleriyle. Ya şey. O... Aha, burada organik bir şey bulduk biz. Yaşasın. Ya olur mu o benim o o benim şeyim ya. Hmm. Ee, ondan sonra çıkacak astronot. O, o benim ya. bir parçam ya. Bir dakika bir dakika. O benim dünya. Şey. Burada bunu bulduğumuza göre kesin canlı. var. Çünkü böyle, böyle bir kabahat yapmış o da bu canlı bu insan olamaz bu. Kesin bu uzaylı. Onu onu vallahi ben yaptım ya. insan, da onu yapan insandı ya falan diye. 3 gün çıkamamıştım da şimdi çıkınca rahatladım ya. Çok iyi geldi ya. Nihil'cim sonra... çok iyi geldi. Vallahi çok iyi geldi. Vallahi sen de şey yap. Rahatladım. Vallahi rahatladım ya. Tuvalet oh, ihtiyacını... Dünyaya... Öyle... <gülüyor> Bak öyle karşılıyormuş tuvalet ihtiyacını. Su kubayla... Çok özür dilerim de bu kullanat bezleri ıslanmıyor mu? Abicim nasıl oluyor? Yani şey sız... Yani hani tamam küçük kabahati suya saldın. Suya mı saldın? Neye salacak? Ne? Yemek yediğin suya olur mu ya? Olmaz. O da doğru ya. Kullanat bezine salacaksın işte. Kullanat salacaksın bezi... dedirtme bana sabah sabah. E ne? Affedersin tamam. Kullanat bezini nasıl takıyorsun? Ee... Şey mi? Bezi takmak için şimdi kendinin tamamının kafasına çıkmaması gerekiyor ya. İlk başta perdeyi çekiyorsun. Kendine yok, yok. bir özel alan yaratıyorsun. Bele bele ters dönüp kafan suyun içinde bedeninin alt kısmını dışarı çıkartıyorsun. Ha. Orada namı koca bebek bezini. Ay Namık Hoca'nın işi de zor ya. Biz de şey diyorduk. Yani adamcağız orada kendini heba ediyor falan. Bu yaştan sonra da kazık kadar adamın altı değiştirilir mi ya? E tamam nasıl bir tamam perdeyle çektim. bu da kalktığı için üstü olmuş oluyor. Tamam perdeyi çekti. Perdeyi o bez çekiyorum. ıslanmıyor mu onu soruyorum ben. Astronot bezi abi bu özel bez. Abi astronot bezini bana bir tarif eder misin? Amerikan bezini biliyor musun? Ha. İşte o tipi. Onun şey. hallicesi. Abi ıslanmıyor koyucu. mu onu söylüyorum ya. Demek ıslanmıyor abi suyun içinde. Yani aynı zamanda yemek yiyor çünkü o ortamda adam. Islansa evet. o şeyler çok özürüm beni konuşturma. Ee, şeye karışır. Bulunduğu ortama karışır. Hiç kimse de bunu istemez. Başta Cem Bey olmak üzere. Başta, başta kendisi. Çünkü bak aynı zamanda sosis ve köfteyle karnını doyuruyormuş Karabay. Onu nasıl yiyormuş affedersin? Cem Karabay. Mercimek suyuyla da sporcu gıdalarında oluşan gıda takviyeleri yapılıyor. Tamam çok güzel. Sosisli lokmasını sayacak değilim Cem Bey'in. Sosis ve köfteyi nasıl yiyor hakikaten ya? İşte ben de onu soruyorum. Sosis ve köfteyi nasıl yiyor? Blender'dan geçiriyordu böyle. <Gülüyor> Köfteyi de aynı şekilde. Köfteyi çok güzel olmuş. Valla burada bir sürü şey adam izliyor işte Cem Karabayı. Kabahatini yani, yaparken mi? Kabahatini yaparken, şeyi içerken. Böyle perdeli merdeli ortamda mı yapıyormuş? Hayır ya bir tane şey işte. Kavanoz gibi bir şey. Kavanoz dediğim havuz diye düzgün sen bunu. Evet tamam. Bir havuz, penceresi olan Tamam. bir havuzda takılıyor. Tamam. Küçücük bir alan ve her yaptığı görünüyor. Ama anladığım kadarıyla çünkü onda kapanıyor alışveriş merkez dediğin şey değil mi? Evet onda kapanır. En, evet. en geç 12 bir gibi sinemadan çıkanlar şey yapar, en son uğrar. 15 evet. metrekarelik bir avlus tipi, bir akvaryum tipi bir şey. Evet, canı sıkılamıyor ya bir kitap kitap falan okusa. Abi sosis yiyor, köfte yiyor diyorum. Sen kitapta kitap okuyordur tabii yani. Sosisle köfteyle 10 gün geçer mi ya? Sosis, köfte yediğine mi? göre kitapta okuyordur. Yani biri tutuyordur büyük ihtimalle. Ha, sosis içini tutarken çevir. köftede biraz milayimet veriyormuş. Çevir diye. Çevir diye. Ondan sonra bakayım ne var başka? Kas erimesini engellemek için su altında bisikletle egzersiz yapıyormuş. Başarı aldı kendisine. Evet. kendisine. Anladığım kadarıyla. Antrenör, namık ekim ve nişanlısı Samuray Kalka'nın olduğu 32 kişilik... Nişanlısının ekip... adı Samuray mı? <gülüyor> bu nişan atılır. Ben size söyleyeyim. Nişanlısı <gülüyor> bu... Samuray. <gülüyor> bu nişan biter. 32 kişilik ekiple çok sayıda vatandaş destek veriyor. Karabay için 2 iki... su altı ekimi, 2 uzman ekim ve 1 da hazır bekletiliyor. Geceleri uykuya daldığı zaman iki kişi nefesini kontrol ediyormuş Cem Bey'in. Ortalama 75 dakikada bir dalış tüpü değiştiriyor Karabay. E, rekor süresince en az 200 tüp kullanacakmış. Helal olsun be. Ondan Köftesini sonra. saymamışlar, lokmasını saymamışlar da sayıyorlar. Tüpünü saymıyor. sayıyorlar. Tüpünü sayıyorlar. Yazık. Su altında 10 gün 10 gece kalmakmış. Tüpünü Cem sayayım ya. B bırak ya tüpünü söyleyeceğim ya şimdi kaçının tüpünü... Ee, ne zaman çıkıyor tam olarak yani şimdi 9 Eylül tamam amacı Hatırladım. 10 gün on gece kalmak ama eğer yarın 19'u dokuz otuzuna kadar on gece tam pansiyon her şey dahil her şey dahil <gülüyor> sosisinden köftesine astronot bezinden mercimek suyuna kadar her şey dahil. harika bir tatil ya ben daha güzel bir tatil düşünemiyorum ya bebek şey astronot bezim de var ben de var ya bir deneyeceğim ya bir yerlerde astronot bezi bulabilirsem dört kamerayla 24 saat canlı yayın yapılıyormuş işte nereden yapılıyormuş onu bir de öğrensek bir de hani şimdi şey yapabilirdik. Evet o belli değil. O belli değil. Bakarız. Ondan sonra bak başka uzay mekiği uzay mekiği dedik. Uluslararası uzay istasyonu yine arıza yapmış. Tıkkandım Gene mi tuvaleti tıkandı? Vallahi yine yine tıkanmış ya. Yine tıkanmış. Abi ee, ne yiyor ne içiyor bu adamlar ya? Tuvalet... Hiç bir örnek alamıyorlarsa Cem Bey'den örnek alsınlar ya. Adam sosis yiyor köfte yiyor. Astronot bezi diye bir şey var ya. Arkadaş tuvalet ne demek ya kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz Astronot Astro bez işte. bezini tuvalete atıyor bu herifler 100 kere sövüldüler. Halbuki oraya çöp koymuşlar. Kovanın içini at arkadaş. Apartman panosuna yazıldı bu konuya. Daha doğrusu istasyonun girişindeki panoya yazıldı. Lütfen bezlerinizi tuvalete atmayın diye. Ama Yazık. ne yapıyor? Lak lak lak at. Çok ayıp bir şey ya. Gerçi bu sefer ne çıkmış? Dur bakayım 6,5 saatlik uzay yürüyüşü arasında. UY! Uluslararası Uzay İstasyonu'nun devasa amonyak tankını yerinden çıkarma işini başarıyla yerine getirirken. Amonyak tankı dediğin küçük kabahatlerin biriktiği yer yani. Evet abi oymuş. Ama e, yok ama Soğutma için kullanılan 600 kilo ağırlığındaki boş amonyak tankını istasyonun kirişinden söktükten sonra istasyonun robot koluyla sabitledi. Ya kiriş miriş hiç yakışıyor mu uzay istasyonuna? 2002'den Nereye koyayım abi? Onu kolonun yanına koy. Hangi kolonun, uzay istasyonu kolonun yanına? Kiriş var ya oğlum oradan kiriş geçiyor oraya yıkamayız kesin. 2002'den beri boş duruyormuş bu tank. Dünyaya götürülmek üzere Mekin kargo bölümüne koy. Kargocular oraya kadar gider mu ben anlamadım. <Gülüyor> 800 kilo ağırlığındaki dolu yeni amonyak tankı buradan alarak istasyonun kirisine, kirişine yerleştirilecek. Kirisine kirisine kirisine bandım. Diyerek. Oldu oldu o zaman tamam. Ya niye biz uluslararası uzay istasyonunda olan biten her şeyi biliyoruz ya. Abi binip ne yapacağız işte bak yani kamera varsa bir yerde her şeyi bileceğin yani. Oğlum platin meme yapmıştı o. E, platin değişti. Bir de e, siboplar değişti. O şeyler, bujiler değişti. 4000 de bir çünkü <gülüyor> buji değişiyor diye. Bu bunlara veriyor resmen. Biz de bunlara söylüyoruz. Çok özür dilerim ben. Başta senden ve tüm dinleyicilerimizden çok özür diliyorum ve kendimi cezalandırmaya gidiyorum. Fire. Cam Gözgeri bundan çok uzun zaman önce... Cam göz geri diye bir gangaster varmış. Cam Göz, Recai olmasın o. Cam göz geri ya. Hakikaten Cam göz geri diye bir e, zamanında bir gangaster olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Neyse o zaman tamam. E, bize müsaade. E, bize müsaade. Günaydın. aydın Günay, ay, ay, Günaydın. Ay, ay, e, Oktay'ım öyle her şey bir anda olacak diye bir şey yok. Yani program devam ediyor. Madem geç geldin, madem geç geldin, sonuna kadar devam edeceksin arkadaş. Sonuna kadar devam edeceğiz tabii canım. Bu bugün Aşka feftu başlıyor demiştik ya. Ha. Direkt sevişme sahnesiyle başlıyormuş. Aa kaldığı yerden. Kaldığı yerde. Vallahi öyle yazıyor ya. E, son... Kaldıkları yerde sevişmeye devam edecekler diye. Ama en son ara yastık vardı. Onu mu çekiyormuş herhalde? Yok yastık yastık büyük ihtimalle duruyor diye. E, yastık... Yastığı değiştirmişler tabii. Tabii canım o kaç haftadır Ezildi orada? İsmi çünkü? E kokmuş da bile. Hmm. Ay aşkı Fefno bu hafta aman bu hafta diyorum bu sezon çok canlar yakacak benzer. Yasak aşk kaldığı yerden aynen devam. <gülüyor> Yasak aşk. Yasak aşkın hastası. vallahi Kıvanç Tatlıtağı ee, insan bazen şey yapıyor. Ne yapıyor? İmreni. <gülüyor> E, evet. Oktay'cım şey Aha, Nohutlu, çö nohutlu Çörek'te tatlı keyfi yapın diye Ben de buna emreniyorum mesela nohutlu çörek, İmparator Augustus'un heykel başı tuvaletten çıktı İmparator Augustus'un başı mı yani? E, başını yakmışlar e, Ya bu Denizli'nin en büyük antik kenti var Laodikia 7. E, yıl kazılarında Roma Cumhuriyeti dönemini sona erdiren ilk Tanrı İmparator Kendisi hem Tanrı hem imparator hem de bir aya ismini veren değerli şahsiyet Augustos. Vay be. Ee, amcası zaten Julius Caesar biliyorsun. Hı. Ondan sonra e, heykel başını buldular dün. E, kazı ekibi 2 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen heykelin gövdesini bulmaya çalışıyor. Bu arada baş nereden çıktı? baş nereden çıktı? Az önce söylediğim gibi tuvaletten çıktı. Kaç Hadi kere yani. diyoruz şu başları tuvalete atmayın diye. Ciddi tuvaletten mi çıktı? Valla tuvaletten çıkmış yoklar. Tuvaletten dediğim yani öyle şey değil. Oradaki antik tuvaletten çıkmış. Antik tuvalet tabii canım. Tuvalet dediysek yani göz, gözümüzün önüne tuvalet gelmesi Bugünün tuvaletlerinden değil. Yani herhalde bir tıkanma antik oldu. Antik tuvalet yani yukarıdan mesela konuşuyorsun aşağıdan hiçbir mikrofona falan gerek, gerek olmadan kalmadı. duyuluyor. Yani o derece güzel bir teknoloji. O tip bir şey. Biz buna ne diyoruz? Antik tuvalet diyoruz. Mesela yani bir yayında da efendim astronot diziyle antik yani uzay çağıyla e, şeyi ne derler? E, Roma dönemini Buluştura aynı aynı ortamda buluşturan tek radyo programıdır. E, ne kadar güzel. Adeta bir tarih şeridi gibi önümüzden geçiyorlar. Ne olmuş peki? Kafa bulunduğuna göre vücut da buralarda bir yerde diye. Aha, buralarda, buralarda diye evet düşünüyorlar. E, Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek bu eseri görünce çok heyecanlandık. E, bu heykel başı şahane bir heykel başı. E, çok kaliteli işçilik var e, diye söylemişler. E, bu arada... <gülüyor> <gülüyor> çok üzüldüm de. İşçiliği mi <gülüyor> canım İşçilikten bir, mi etkilenmişler ya. Televizyon programına katıldılar bir haber programına yani haber programı telefonla bağlandılar. <gülüyor> <gülüyor> Orada spiker şey diye sordu. Efendim yani çok güzel bir hekel başı. Neye bağlıyorsunuz siz bunu? <gülüyor> yani hiç böyle bayağı e, hani böyle normalde bunların burnu düşüyor falan ya. He. Oraları buraları kırılıyor. Kulaklarda tatlı bir kırılma oluyor falan. Bu sapasağlam bir baş. Mıh dememiş. Orada zaten herhalde tahmin edelim. İşçilik çok güzel. Yani birazcık fazla para vereceksin ama işçiliğe veriyorsun. Yani değer sonuçta evladiyelik bir şey yapıyorsun. Hakikaten de öyle. Şimdi sen mesela halı döşettin. O Hı. da bir işçiliği de ise. İnanılmaz. Ya binlerce yıl sonra onlar bulunduğu zaman efendim bu halılar şey bulundu şahane bulundu neye bağlıyorsun işçiliğine bağlı. İşçiliği çok güzel işçilik her şeyde önemli o zaman bir baş baş bir şey bulursak ilk başta işçiliğine bakacağız ne bulduğumuza bakmaktan daha önemli bir şey işçilik İşçilik çok önemli işçilik çok önemli temiz çalışacaksın sonra yani bu sonuçta ne olduğu önemli değil. Tarihte bir yer almak istiyorsan işçilik yani her şeyin başı işçilik öyle şey yapmayacaksın. İşleri yalap şap yaptırmayacaksın. Doğru mesela bir altın... Taşeron firma kullanmayacaksın. Çok önemli bir konu üzerinde aslında konuşuyoruz. Mesela altın. Biz altın mı Mesela biz, biz... <gülüyor> biz altın mı mesela? Onu aldın gittin bozdurdun. Neyi düşerler ilk başta? Neyi düşer? Bunun nesi fazla o yüzden bunu şu kadar alabilirim ancak değeri on. 10. Nesi, nesi bunun çok fazla elimi göz nuru olunca i̇şçiliği. Bunu, işçiliği çok fazla ya, değil mi? İşçiliği, i̇şçiliği fazla olunca da de, bak nasıl fark ediyor. Var. Bu arada bir başka önemli gelişmeyi daha verelim. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. E, 2700 neşeli insandan Kuşadası protestosu e, var. E, Aydın'a Kuşadası limanına 2000 yılında Yunan mandıralı olimpik Voyager gemisiyle gelen ve ee, bir Neşeli kulübe üye oldukları bildirilen 850 Neşeli e, ilçe ge, alınmamalı eski sayılır mı Neşeli? Evet, evet, evet Neşeli Hı -hı. Ee, işte 2750 e, Neşeli için Akdeniz duru düzenlendi ve Kuşadası'nı pas geçmişler bu sefer gelmeyeceğiz demişler biz de gitmeyeceğiz o zaman ama başka bir başka bir yere gidiyorlardır. Hiç şey olmaz ya. Ay de, yeminden aşağı tam inecekler. Hop demişler. Birader duruyoruz. Burada inmiyoruz. Geçen sene böyle böyle bir olay oldu. Da, o yüzden bu sene pas geçelim diye mi geçmişler? Geçen sene sana? olmadı canım. 2000 senesinde oldu. E 2000 senesi mi? Unutulmadı. 2000 mi? 2000 ya. 2000 senesinde oldu. Ama hadisi, ondan sonra geldiler. Ben hatırlıyorum. Gayet o, o kulüpten, kulüpten geldiler. Oktay dünyada bir sürü kulüp var yani. Illa... Ha, bu, farklı mesela... fraksiyon bunlar. Tabii farklı fraksiyon. Hı. Farklı fraksiyon değil ya. Farklı kulüpler ya. Öyle düşünsen mesela ee, mesela ilk okuldan hatırla. Mesela temizlik kolu var, değil mi? Gezi gözleme incelime kolu var falan filan farklı farklı kollar. O öyle düşün ya. Yani. kolu mesela. Mesela değil gibi. mi, değil mi? Hmm. Yani. Anladım. Şimdi bu örneğinde daha ya her şey yerine Şimdi her şey bari. yerli yerine oturduğuna göre Rahatlıkla devam edebiliriz Bunu biraz düşünmem lazım ama benim. Ne? üzerinde Hazm etmem. Hazm lazım? Üzerinde uzun uzun düşünmem lazım. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim ne demek. Her zaman beklerim. Ee, bir şey kadar yakınım size. Ee, teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. Yarın yine ben sizi burada bekliyorum. Tamam. Yarın yani aynı saat. Bir arkadaşınızı da getirebilirsiniz yarın. Tamam. İsterseniz. Şey, yani iki kişi gelebilirsiniz yani. Çok azlı ediyorsun. Yani artık sana kalmış. Onu getirebilirsin veya başka birini getirebilirsin. Teşekkür ee, ediyorum. Sevgili nijcerimiz de çok teşekkür Modern ederim. sabahların burada sonuna geldi. Modern geldik. sabahlar bitmiştir. Evet. Yarın yine e, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezinin sunduğu modern sabahlarda tekrar birlikte oluncaye dek. E sen Hoşçakalın Ouch, checker. gün gün gün